Üçüncü makam. Bu makam tevhidin üç külli alametini icmalen beyan edecek. Vahdetin tahakkukuna ve vücuduna delalet eden deliller ve alametler ve hüccetler, hadu hesaba gelmez. Onlardan binler bürhanlar sirajun nurda tafsilen beyan edildiğinden bu üçüncü makamda yalnız üç külli hüccetlerin icmalen ile iktifa edildi. Birinci alamet ve hüccet ki vahdehu kelimesi onun neticesidir. Her şeyde bir vahdet var. Vahdet ise, bir vahide delalet ve işaret eder. Evet, vahid bir eser. Bilbedahe vahid bir saniden sudur eder. Bir elbette birden gelir. Her şeyde bir birlik bulunduğundan, elbette bir tek zatın eseri ve san'atı olduğunu gösterir. Evet, bu kâinat, bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki esma ve efali i i ilahiyenin adedince, Vahdetleri giymiş bir tek insan-ı ekberdir. Belki enva ı mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tübâ Evet, kainatın idaresi bir, ve tedbiri bir ve saltanatı bir ve sikkesi bir, bir, bir, bir, bir ta bin, bir birbirler kadar. Hem bu kainatı çeviren isimler ve fiiller bir iken, her biri kainatı veya ekserini ihata eder. Yani içinde işleyen hikmeti bir ve inayeti bir ve tanzimatı bir ve iaşesi bir ve muhtaçlarının imdatlarına koşan rahmet bir ve o rahmetin bir şerbetçisi olan yağmur bir ve hakeza bir bir bir, bir ta binler birbirler. Hem bu kâinatın sobası olan güneş bir, lambası olan kamer bir, aşçısı olan ateş bir, levazımat deposu ve hazineli direği olan dağ bir, sakacı ve sucusu bir. Ve bağları sulayan süngeri bir ve hakaza bir, bir bir bir ta bin bir birler kadar. İşte alemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri, güneş gibi zahir bir tek vahidi ehadı işaret ve delalet eden bir hücceti bahiredir. Hem kainat unsurlarının ve nevilerinin her birisi bir olmasıyla beraber zeminin yüzünü ihata etmesi ve birbirinin içine girmesi. Ve münasebet darane ve belki muavenet karane birleşmesi elbette malik ve sahip ve sahiplerinin bir olmasına bir alamet izahedir. İkinci alamet ve hüccet ki la şeri kelimesini intac ediyor. Bütün kainatta zerrelerden ta yıldızlara kadar her şeyde kusursuz bir intizamı ekmel ve noksansız bir insicami ecmel ve zulümsüz bir mizanı adilin bulunmasıdır. Evet, Kemal intizam, insicamı mizan ise yalnız vahdetle olabilir. Müteatlit eller bir tek işe karışırsa karıştırır. Sen gel, bu intizamın haşmetine bak ki. Bu kainatı gayet mükemmel öyle bir saray yapmış ki, her bir taşı bir saray kadar sanatlı ve gayet muhteşem öyle bir şehir etmiş ki, hatsiz olan varidat ve sarfiyatı ve nihayetsiz kıymetler malları ve erzakı, bir perdeyi gayiptan kemal intizamla vakti vaktine umulmadığı yerlerden geliyor ve gayet manidar öyle mucizane bir kitaba çevirmiş ki her bir harfi 100 satır ve her bir satırı 100 sayfa ve her sayfası 100 bab ve her babı 100 kitap kadar manaları ifade eder. Hem bütün babları, sayfeleri, satırları, kelimeleri, harfleri birbirine bakar, birbirine işaret ederler. Hem sen gel, bu intizam-ı acib içinde, şu tanzimin kemaline bak ki, bu koca kâinatı tertemiz medeni bir şehir, belki temizliğine gayet dikkat edilen bir güzel kasır, belki yetmiş süslü hülleleri birbiri üstüne giymiş bir hurul iyn, belki yetmiş latif zinetli perdelere sarılmış bir gül goncası gibi pak ve temizdir. Hem sen gel, bu intizam ve nezafet içindeki bu miza'nın kemale adaletine bak ki bin derece büyütmekle ancak görülebilen küçücük ve incecik mahlukları ve huveynatı ve bin defa küreyi arzdan büyük olan yıldızları ve güneşleri, o mizanın ve o terazinin vezniyle ve ölçüsüyle tartılır ve onlara lazım olan her şeyleri noksansız verilir. Ve o küçücük mahluklar, o fevkalade büyük masnular ile beraber, o mizana adalet karşısında omuz omuzadırlar. Halbuki, o büyüklerden öyleleri var ki, eğer bir saniye kadar müvazenesini kaybetse, müvazini alemi bozacak ve bir kıyameti koparacak kadar bir tesir yapabilir. Hem sen gel, bu intizam, nezafet, mizanın içinde, bu fevkalade cazibedar cemale ve güzelliğe bak ki, bu koca kainatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş ve koca baharı gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki her bahara zeminin yüzünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı bir muhteşem çiçek suretini vermiş ve o baharda her bir çiçeği çeşit çeşit zinetlerle güzelleştirmiş. Evet, nihayet derecede husn ve cemalleri bulunan Esma Hüsnan'ın güzel cilveleriyle kainatın her bir nevi hatta her bir ferdi kabiliyetine göre öyle bir hüsne mazar olmuşlar ki hüccetül İslam İmam Gazali demiş: "Leysefil imkani abdâmimma kan" yani daire imkanda bu mükebenattan daha bedi daha güzel yoktur. İşte bu muhit ve cazibedar olan hüsn ve bu umumi ve harikulade nezafet ve bu müstevli ve şumullü ve gayet hassas mizan ve bu ihatalı ve her cihette mujidani intizam ve insicam vahdete. Ve tevhid'e öyle bir hüccettir, bir alamettir ki gündüzün ortasındaki ziyanın güneşe işaretinden daha parlaktır. Bu makama ait gayet mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. Sualin birinci şıkkı, bu makamda diyorsun ki kainatı hüsn ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir. Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliyelere ve ölümlere ne diyeceksin El cevap çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi dolayısıyla bir güzelliktir ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması görünmemesi yalnız bir değil belki müteaddit defa çirkindir mesela Vahidi kıyasi gibi bir kubuh bulunmazsa, hüsnün hakikati bir tek nevi olur. Pek çok mertebeleri gizli kalır. Ve kubuhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. Nasıl ki soğuğun vücuduyla hararetin mertebeleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder. Aynen öyle de. Cüz'i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla küllî hayırlar ve küllî menfaatler ve küllî nimetler ve küllî güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir. Evet, yağmurdan zarar gören tembel bir adam, yağmura rahmet namını verdiren hayırlı neticelerini hükümden iskat etmez, rahmeti zahmete çeviremez. Amma fena ve zeval ve mevt ise, 24. mektupta gayet kuvvetli ve kat'î birhanlar ile ispat edilmiş ki, onlar umumi rahmete ve ihatalı hüsne ve şumullü hayra münafid değiller. Belki muktezalarıdırlar. Hatta şeytanın dahi manevi terakkiyatı beşeriyenin zembereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebep olduğundan, o nev'in icadı dahi hayırdır. O cihette güzeldir. Hem hatta kafir, küfür ile bütün kainatın hukukuna bir tecavüz, ve şerefini tahkir ettiğinden, ona cehennem azabı vermek, güzeldir. Başka risalelerde bu iki nokta tamamen tafsil edildiğinden, burada bir kısa işaret ile iktifa ediyoruz. Sualin ikinci şıkkı. Haşiye. Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir, çok evhamı izale eder. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat Cemil-i Mutlak ve Rahîm-i Mutlak ve hayri Mutlak olan zatı ı Ganiye-i alel nasıl oluyor ki, biçâre cüz'î fertleri ve şahısları, musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor? El-Cevab Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa, doğrudan doğruya o Cemil ve Rahîm-i Mutlak'ın, hazine-i rahmetinden ve ihsanat ı gelir. Ve musibet ve şerler ise, Saltanat-ı bu Adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumî ve külli kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'î neticeleri olmasından, o kanunlar cereyanının cüz'î muktezaları olduğundan, elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli cüz'î neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'î ve elim neticelere karşı İmdat-ı Hasai Rahmaniye ve İhsanat-ı Hususiye ile musibete düşen efradın feryatlarına ve beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir ve faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını ve o kanunların taziyıkından feryat eden fertleri bir Rabb-ı Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsnanın kayıtsız ve hattsiz cilvelerine, hattsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şüzuzatı ile ve hem şerli cüz'i neticeleriyle, hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Bu ikinci alameti tevhid Sirajun Nurun belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden burada hafif bir işaretle iktifa ettik. Üçüncü hüccet ve alamet lehul mülkü ve lehul hamdu ile işaret edilen haddü hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir. Evet her şeyin yüzünde cüz'i olsun külli olsun zerrattan taseyyarata kadar öyle bir sikke var ki aynede güneşin cilvesi güneşi gösterdiği gibi Öyle de o sikke aynesi dahi şems-i ezel ve ebede işaret ederek vahdetine şahadet eder. O hatsiz sikkelerden pek çokları siracun nurda tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız kısa bir işaretle üç tanesine bakacağız. Şöyle ki, mecmu kainatın yüzüne enva'ın birbirine karşı gösterdikleri teavün, tesanüt, teşabü, tedahülden mürekkep geniş bir sikke vahdet konulduğu gibi. Zeminin yüzüne de dört yüz bin hayvani ve nebati tayfelerden mürekkep bir orduyu Sübhani'nin, ayrı ayrı erzak, esliha, elbise, talimat, terhisat cihetinde, gayet intizam ile hiçbirine şaşırmayarak vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikkeyi tevhid misillü insanın yüzüne de her bir yüzün umum yüzlere karşı birer alamet ifarika bulunmasıyla koyduğu sikkey vahdaniyet gibi her bir masnunun yüzünde. Cüz'i olsun külli olsun, birer sikkey-i tevhid ve her bir mahlukun başında büyük olsun küçük olsun, az ve çok olsun, birer hatem-i ahadiyet müşahede edilir. Ve bilhassa zihayat mahlukların sikkeleri çok parlaktırlar. Belki her bir zihayat kendisi dahi birer sikkey-i tevhid, birer hatem-i vahdet, birer mühr i ahadiyet, birer turra-i samadiyettirler. Evet, her bir çiçek, her bir meyve, her bir yaprak, her bir nebat, her bir hayvan, öyle birer mühr ehadiyet, birer hatem-i samediyyettir ki, her bir ağacı, birer mektub-u Rabbani ve her bir taife-i mahlukatı, birer kitab-ı Rahmani ve her bir bahçeyi, birer ferman-ı sübhani suretine çevirerek, o ağaç mektubuna, çiçekleri adedince mühürler ve meyveleri sayısınca imzalar ve yaprakları miktarınca turralar basılmış, ve o nev ve taife kitabına dahi, onun kâtibini göstermek, bildirmek için, fertleri adedince hatemler basılmış. Ve o bahçe fermanına, onun sultanını tanıttırmak, tarif etmek için, o bağ içinde bulunan nebat, ağaç, hayvan sayısınca sikkeler basılmış. Hatta her bir ağacın mebdeyinde ve müntehasında ve üstünde ve içinde, O'l avvel ve'l ahir ve'z zahir ve'l, vel batın isimlerinin işaret ettikleri dört sikke tevhid var. İsmi evvel ile işaret edildiği gibi her bir meyvedar ağacın menşeyi aslisi olan çekirdek öyle bir sandukçadır ki o ağacın programını ve fihristesini ve planını ve öyle bir tezgahtır ki onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilatını ve öyle bir makinedir ki onun ibtidadaki incecik varidatını ve latifane masarifını ve tanzimatını taşıyor. Haşiye: Eski zamandan beri darbu mesel olarak umumun dilinde ve lisan-ı gezen şu: Çekirdekten yetişme sözü bu risalenin müellifine bir işareti gaybiyi örfiyye denilebilir. Çünkü Risale-i Nur hadimi olan şahıs Kur'an'ın feziyle çekirdek ve çiçekte tevhid için iki miracı marifet keşfederek Tabii Yunları aynı yerde abu hayat bulmuş ve çekirdekten hakikata ve nuru marifete yetişmiş ve bu iki şeyin risale-i nurda ziyade tekrarları bu hikmete binaendir. Ve ismi ahirle işaret edildiği gibi her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarife namedir ki o ağacın eşkâlini ve ahvalini ve evsafını ve öyle bir beğen ki onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını ve öyle bir fezlekedir ki, o ağacın emsalini ve ensalini ve nesli atisini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdekler ile beyan ediyor, ders veriyor. Ve ismi zahirle işaret edildiği gibi, her ağacın giydiği suret ve şekil, öyle musanna ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki, o ağacın dal ve budak ve aza ve eczası ile tam kâmetine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş. Ve öyle hassas ve mizanlı ve manidardır ki, o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir. Ve ismi batın ile işaret edildiği gibi, her ağacın içinde işleyen tezgah öyle bir fabrikadır ki, o ağacın bütün ecza ve azasını, teşkil ve tedvir ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi, bütün ayrı ayrı azalarına lazım olan maddeleri ve rızıkları, gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber, akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sürat ve saati kurmak gibi bir suhulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o harika fabrika işliyor. Elhasıl, her bir ağacın evveli öyle bir sandıkça ve program ve ahiri öyle bir tarife name ve numune ve zahiri öyle bir musanna hulle ve bir münakkaş libas ve batını öyle bir fabrika ve tezgahtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar ve dördün mecmundan öyle bir sikke-i azam, belki bir ismi azam tezahür eder ki, Bilbedahe bütün kainatı idare eden bir sani vahidi ehad'den başkası o işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zihayatın evveli, ahiri, zahiri, batını birer sikki-i tevhid, birer hatemi vahdet, birer mühre ehadiyet, birer turray vahtaniyet taşıyor. İşte bu üç misaldeki ağaca kıyasen bahar dahi çok çiçekli bir ağaçtır. Güz mevsiminin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, kökler ismi evvelin sikkesini ve yaz mevsiminin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzebatlar, ismi ahirin hatemini ve bahar mevsimi, hur ül misullü, birbiri üstüne giydiği sündüz misal hulleler ve yüz bin nakışlar ile süslenmiş fıtri libaslar, ismi zahirin mührünü ve baharın içinde ve zeminin batınında işleyen samedani fabrikalar ve kaynayan rahmani kazanlar, ve yemekleri pişirttiren Rabbani matbahlar ismi bâtının tırrasını taşıyorlar. Hatta her bir nevi mesela nevi beşer dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri, neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve bebekay nevi içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi hali hazır vaziyeti dahi hayat-ı ve hayat-ı ictimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zahiri karışıklıklar altında gizli muntazam bir hatemi vahdet ve müşevveş ahvali beşeriyye altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mühr i vahdaniyet taşıyor.